üç ders, Resullara iman cereyini işledik. Bütün peygamberler, nebiler, Resullar, elçilere iman etmek. Bunlara iman etmek nedir? İmanın olmasa olmasıdır. Bunlar nedir? allah Teala'nın seçkin kullarıdır. allah Teala bunları seçmiş kendisini, kendisine elçi, yani kendini temsil eden kulların arasında şahıslar seçmiştir. Allah'ın has Elçileridir, Resullarıdır. Bunları ne istiyor kullarından o mesajı onların vasıtasıyla gönderir. Özel adamlardır. Allah'ın inayeti mazharı altında yetişiller, Ondan sonra Risale'ye o şerefe nail olurlar. Bu Resullar çoktular. Nebiler daha çoktur dedik. Bunlara iman etmek bizim için nedir? Olmasa olmazdır. Bunlara iman etmezsek imanımız olmaz, kafir oluruz, cenn cennette girmez. Bunlara iman etmemiz nedir? Geneldir. Datayı bizim için mükellef değiliz. Nedir yani? Yani birinci nebi dedik Hz. Adem'dir. Ondan sonra gelen Nebiler'dir. Birinci Resul elçi Hz. Nuh'tür. Ondan sonra gelen elçiler ve nebiler. Bulara Kur'an-ı Kerim ne kadar bize verilmişse şeriat ne kadar bize verilmişse o kadar inanırız. Fazla git gitmeriz. Aratabildim mi? Hayatları şeriatları nasıl namaz kılıyorlar nasıl zekat veriyorlar ne yapıyordular? Bütün dataylarıyla mükellef değiliz. Çünkü onların şeriatı en son peygamberin getirdiği şeriatten nesk Kur'an, sünnet bize ne anlatmışsa o kadarına iman etmek bizim için vaciptir. Ama en son Resul ki bir paket getirdir, kıyamet gününe kadar devam edecektir. O paket bütün paketlerine yaptı, sildi. Eskiden Rasullara tabi olan bu paket tebliğ olundu ona, o eski paketlerini bırakıp yeni şeriate bakacaktır, mükelleftir. Yeni Rasullah zamanı ve Resulullah'tan sonra kıyamet gününe kadar ne kadar yer üzerinde kul var ise, bu paketin duydu, buna iman edip, bunu neden amel etmek zorundadır, mükelleftir. Etmese ateşe gider, etse cennete gider. Bir tane der ben eski paketlere uyuyorum. Resul celdi geçti ama ben eski pakete uyuyorum. Musa İsa aleyhis salatu ve selam bunlara uysa bile cehennemdedir. Çünkü günde bütün Hristiyan Yahudiler nerededir? Kur'an'ın nasıyla sünnetin nasıyla fî nâri cehenneme cehennem dîne fîhâ. Neden? Çünkü Allah'ın emri böyle. Bu Son peygamber ne yapmış? Bütün paketleri silip atmıştır. Bitti. Evet, şimdi bizim dersimiz neyle ilgilidir? Son peygamber. Son peygamberin bütün detayıyla mücellefiz inanmamız. Yani o bir peygamberler genel Ama son peygamberin neyine inanmamız? Vaciptir, bizim üzerimize şarttır. Bütün detaylar ne? İman edeceğiz. Detaylar nedir? Yani hayatı, sünneti, ameli, tebliği yani o şeriat feketinde ne var hepsine iman etmemiz zorundayız. Eydir bu elçinin bir özelliği var. O özelliğe de iman etmemiz lazım. Çünkü o elçinin özelliğine, datayla iman etmesek şeriatine iman etmiş olamayız. Onun için... Diğer peygamberleri cenel, son peygambere özel iman lazım. Yoksa imanın şerti ne olur? Yerine gelmez. Cehenneme gideriz. Allah kurusun. Son peygamber kimdir? İslam peygamberi. İslam peygamberi kimdir? Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Muhammed Resulullah. Evet. Muhammed aleyhisselatü vesselam kimdir? Önce buna bakacağız. Şulalesi nedir? Bu son peygamber detay olduğu için biraz bu konuda fazla duracağız. Neden duracağız fazla? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı, biz hepimiz cehennemde ebedi olarak cayır cayır yanardık velevçi eski peket elimize ulaşsaydı bile. Yani Hz. Musa'nın dini, Hz. İsa'nın dini. Neden? Çünkü eski paketler, tahrife uğramıştır. Tevhid şirk olmuştur. Şirk tevhid olmuştur. Oların sünnetleri bid'at olmuştur. Bid'at dedikleri diğer peygamberlerin dinlerinde sünnet olmuştur. Onun için Resulullah vasıtasıyla biz cennete gideriz, hidayeti bulduk, surat müstakimini bulduk. O zaman nedir? Gözümüzün nürüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim elimizden tutan, tutup cennete götüren olduğu için anamız, babamız onun neyi olsun? Ona feda olsun. Hayatımız ona feda olsun. Onun için bu derslerin üzerinde biraz fazla duracağız. Resulullah'ı elimizden geldikçe anlatacağız. Ama siyerden bahsetmeyeceğiz. Resulullah'ın siyeri burada doğdu. Özet verebiliriz ama neden? Özelliklerinden bahsedeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özellikleri nedir? Ondan sonra Resulullah'ın mucizelerinden bahsedeceğiz. Ne kadar Resulullah üstündür Allahu Teala'nın yanında. Ondan sonra neye geçeriz? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerine. Ondan sonra Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hakkı ümmetin üzerinde nedir? Bunu anladıktan sonra biz imanımız ne olur? Resullara mükemmel olur. Ondan sonra Allah bizim imanımızı kabul etse, hidayetimizi de kabul eder, sirat-ı müstakim üzerinden bizi ayrılmaz Bizi sırat-ı müstakim üzerinden ayırmasa ne oluruz? Kendimizi cennetin kapısında Resulullah'ın önderliğinden buluruz. İnşallah. Evet. Şimdi arkadaş okusun birinci paragrafı. Böyle aç inşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü'dür. O Kasım'ın Kasım babası Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir geriye doğru atalarının isimleri şöyledir. Abdullah, Mutalip, Haşim, Abdümenaf, Kusay, Kilab, Mürre, Kab, Lüey, Galip, Fihir, Malik, Nadır, Kinane, Kuzeyme, Mudrike, İlyas, Mudar, Nizar, Maat ve Adnan. Adnan, Allah'ın peygamberi İbrahim Ali Halil'in oğlu İsmail'in soyundandır. Evet. Şimdi <gülüyor> Önemli olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret İbrahim'in sülalesinden gelen onun torunudur. Yani Hazret İbrahim oğlu İsmail Mekke'ye geliyor. Mekke'de Zemzem suyu çıkıyor. Anası Hacer'den. Ondan sonra Yemen Arabler, Kervan'dan gelip Mekke'den Mekke'den Şam şey, Yemen'den Şam'ın arasındaki ticarette Mekke'de bakıyorlar su var. Orada konaklıyorlar. Ondan sonra orada yerleşiyorlar. Tabi Hazret Hacer'den izin aldıktan sonra Ondan sonra Mekke ne oluyor? Bir küçük Yol geçer şehir oluyor. Konak oluyor. Ondan sonra bir şehir oluyor. Ondan sonra Hazreti İsmail büyür, Olardan Arapça öğreniyor. Ondan sonra olardan evleniyor. Sülalesi ondan sonra peygamber oluyor Hazreti İsmail. Ondan sonra sülalesi devam ediyor. Sülalesi nereye kadar devam ediyor? Resulullah'ın zamanına kadar. Ondan sonra bu kabileler böyle geliyorlar. Kureyş kabilesi Kureyş'in de içinde Haşim oğullarıdır. Haşim oğulları da Resulullah'ın aşiretidir. Resulullah bu sülaleden geliyor. Mübarek bir sülaleden. Yani dedesi Hz. İbrahim'dir. Hz. İbrahim de peygamberlerin babasıdır. Yani bizim üç tane babamız var. Bir Hazret Adem İki Hz. Adem'den sonra Hz. Nuh. Çünkü bütün insanoğlu tufanda ölüyor. Kim kalıyor? Hz. Nuh kalıyor. Bütün insaniyet bir de Hz. Nuh'un oğullarından türüyor. Ama manevi olarak üçüncü babamız Hz. İbrahim'di. Bütün peygamberler tevhid dini Hz. İbrahim'dendir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İbrahim. Ben İbrahim'in davetinin uzantısıyım. Evet. Şimdi Resulullah'ın adı nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed nedir? Yani her yerde ne olmuş? övülmüş, anılmış, herden alın anılmış, yücelmiş, her çeş onu razıdır. Her onu seviyor. Böyle bir insana Muhammed derler. Hiç kimse onu kınamaz. Böyle bir şahsa Muhammed derler. Allah-u Teala bu adı kendi inayetiyle vermiştir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Araplarda da bir de künye var. Künye nedir? Yani Araplere daha sevincli bizde Ahmet var. He? Mahmud var. Bu adlar var meselen derim. Ahmet'e ne deriz? Ahmetcim Mahmutcim Böyle güzel olsun diye. Araplarda oğulun adıyla çağırmak onlarda daha sevinclidir. Yani Ahmet'in oğlu Mahmut ise ey Mahmut'un babası ne oldu? Yani ona sen saygı gösterdin. Daha fazla saygı gösterdin. Arap'ta bu varmış. Onun için Resulullah'ın da künyesi neymiş? Ebul Kasım. Kasım'ın babası. Resulullah'ın bir oğlu vardır. Kasım. O vefat etti. Hazret Hadice'den iyidir. Resulullah'ın künyesi Ebel Kasım. Ebel Kasım, Kasım'ın babasıdır. Evet bu künyet iyidir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Adı Muhammed. Babasının adı Abdullah babasının adı Abdullah. Dedesinin adı Abdülmuttalib. Dedesinin babası Haşim. Haşim'in babası Abdümenaf. Sonra Menaf kimin oğludur? Kusay. Kusay kilab. Murra, Ka'd, Lu'ay. Galib, Fehr, Malik, Nazr, Kinana. Ceym mudrika İlyas Muzar, nazar müdd adnan. adnan de bura kadar tarihçiler nesep tarihçileri hem fitirdiler ihtilaf yoktu. Adnan'dan İsmail'e kadar biraz ihtilaf etmişler. Bir dedede, çi dedede de ihtilaf etmişler. Ama muhakkak Adnan nedir? Hazret İsmail'in soyundan geliyor. Hazret İsmail de Hazret İbrahim'in oğludur. Bura kadar bütün tarihçiler hemfikirdiler. Bütün senet nesep tarihçileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret İbrahim'in soyundan geliyor. Evet. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimin adı Muhammed ise Kendisine Ebel Kasim söylemesin. Benim adımla künyemi bir araya getirmesin. Demiştir. Ne demektir bu? Yani senin adın Muhammed ise künyeyi Kasim koyamazsın oğlunun. Seni hatta Abul Kasim çağırmasın. Ondan sonra alimler ihtilaf etmiştir. Bir kısım alim demiş bu Resulullah'ın hayatındaydı. Resulullah vefat ettikten sonra bu olabilir. Evet, de olan budur. Neden? İçimse Ey Muhammed Ya Belkasim Resulullah'ın ayrı olsun yani. Evet. Bu da Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir özelliğidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğdu? Kısacası böyle bir şeyine bir göz atsak Amül fil Fil senesi. Fil senesi hangi senedir arkadaşlar? Ebrehe Yemen kralı kime bağlıdır? Hebeşistan kralına. Yemen kralı kıcık kapar. Neden Araplar gidip Mekke'de Kabe'ye tavaf ediyorlar? Onu tekdis edip tazim ediyorlar? Kahar bütün değerli taşlardan bir böyük çilise yapar. Nerede? Yemen'de, Sena'da. Bütün Yemenliler, bütün Arablar, cessiler, bu böyüç yeri ziyaret etsiler, orada tavaf etsiler. Mecce iptal olsun diye. Aklı böyle cesti. Bilfil celir öyle bir haşamatlı bir şey yapar, kilise yapar, kendisi Hıristiyandır, bütün arabları oraya çeksin diye. Aklı o kadar yetmiştir. Cucu var. Ondan sonra bu asnada bina biter. her çeşit şey yapar. Bir cün bir bedevi Arap gelir der bu bina nedir? Bedevi Arap ticarete gelmiş. Mechen'in tarafından diğer işte bu böyledir. Bu mec Çabe'nin yerini alacaktır. Öyle mi der? Tamam. Gece gider içinde böyü cebdesini yapar. Tam ortasında. Sabah gelirler bakanlar kokuyor bina. Nedir? Bakanlar bir tane e ebdes yapmış. Böyü cebdesini yapmış içinde. Ebraha'ya haber gelir kızar. Hemen der derhal orduya hazırlanın. Gidip Çabe'yi yıkacağım. Çabe'yi gelir yıkmaya ordusuyla Ordusunun da önünde fil var. O filden istiyor çabeyi yıksın. Meşhur hadise bilirsiniz. O sene tabi çabeyi yıkamaz. File diğer yürü, yürümez. Filin hüzün çevirirler doğuya, batıya güneye fil koşuyor. Kabe'ye doğru yürümüyor. İzin yoktur. Nasıl yürüyacak? Ondan dolayı o seneye tabi bilirsiniz fil surası iner. Elm tara kayfa feale rabbuka bi ashabil fil Allah taala onu mahfeder ne olur tayrin tayran ebabel ebabel kuşları ufak ufak taşlar ayağında getirir bunların üzerine atar Allah'ın rahmetiyle o küçük taşlar bunların heyecibi olur başlarını hepsini orduyu yok eder öldürür kendisi de orada ölür Oğlu kalır, toparlanır, orada ne kuparsa cider ora. Bir daha ondan sonra oğların heybetleri, devletleri bir daha kendi kılıflarına çekildiler. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar o devletin bir daha şehir cücük almaz. Neden? Haddinden fazla. Ne yapmıştır? Hatta öyle bir espri var orada. Resulullah'ın dedesi Abdülmuttalip ki Resulullah'ı yetiştirdi geliriz ona. Onun develerini Ebrehe'nin ordusu el koyar ganimet diye. Abdulmuttalib de Mekke'nin efendilerindendir. Gider Ebrehe'ye. Ebrehe'ye diyenler Mekke'nin efendisi gelmiş seni görüşmeler. Bu da ne zanneder? Mekke'nin efendisi gelmiş rica etmeye. İşte yıkma, anlaşalım, sul yaparım. Ne için geldi? Diyor senin ordun benim develerimi Almıştır. Bu benim hakkımdır. Hakkımı almaya gelmişti Allah Allah diye bu bedeviler ne biçim düşünüyorlar. Ben senin en mukaddes yerini yıkmaya gelmiştim. Sen deve'yi soruyorsun. Ne der ona? Bak akıl sahibi. Ne der ona? Abdülbuttalip. Çiğ Resulullah onun torunudur. Der ki, develerden sorunlu benim. Ama ama Beyt'in de sorumlusu var o da Allah'tır. O o o onu savunur. Ben develerimden mesulüm de. Allah. Çünkü onların güçleri yetmez. Kılıçları, şeyleri yoktur. Zayıftırlar. Orduları yoktur. Onun için meçeller Abdülmuttalib'in emriyle dağa çekilirler. Dağlara çekilirler. Atrafına çağbenin bırakırlar Ebraha. Abdülmuttalib meşhur sözünü der: bu evin Rabbi onu kurur. Çekeller dağlara Allah'a dua ederler. Ya Rabbi diyenler bu ev senindir. Sen kuru bizim gücümüz bunlara yetmez. Allah da Abdülmuttalib'in duasını isticabi eder. Ebrehe ordusunu yok eder. Bizim de peygamberimiz bunun torunudur. O sene Araplar bir hadise olsaydı tarihlerini seneleri böyle savaşlarla hadiselerle ne yapardılar? Tespit ederdiler. Çünkü Araplar ümmidiler. Okup yazarlıkları yoktur. Tarihlerini yazmamış. Arap tarihini yazmamış. Ama tarihini Allah öyle ifrat sahranın fıtratından öyle ifrat zeka vermiş olarak tarihlerini neyle yazarmışlar? Şiirler. Onun için Arap'ta bir mekula var. Diyor ki, ''Eşşi'ru divanul Arab'' Şiir Arap'ın tarihidir. Koskocaman savaşlarını, büyük adamlarını, Öğücülerini, Bir olaylarını Neyle yapmışlar? Şiirle. O şiir de ezberlenilmiş Torundan toruna, sülaleden sülaleye geliyor. Onun için Arapların Tarihi İslam'a kadar Şiirdedir. Ne var ise şiirdedir. Öyle bir şey yoktur. Tarihleri de olaya cöreydir. Onun için o seneye ne demişler? Amul fil. Fil senesi demişler. Ebrehe geldi ya o seneye fil senesi demişler. Allah Teala de onu onaylamıştır. Ne de fil surasında. O senede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğuyor. Mübarek dünyaya geliyor. O senede. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldiği senede çok uyduruk meseleler de var tabi burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte dünyaya gelmiş, işte bu olaylar olmuş, bu olaylar olmuş. Bunların birçoğu uyduruktur. Neden? Resulullah'ı seviyorlar, güzel şeyleri ekliyorlar. Hayır, öyle değil. Bu türlü meselelerin hangisinin senedi var ise doğruysa evet doğrudur. Doğru değilse doğru değil. Çok uydurumu, uyduruk meseleler, hadiseler Resulullah'ımızı yüceltmek için ne yapmışlar? Eklemişler. İşte Resulullah doğduğunda Kisra'nın ateşi söndü, takı çatladı, filan bilmem ne oldu, orada bilmem ne oldu, aydınlandı. buların eğer senedi var ise doğrudur. Yok ise yok deriz bizimle. Resulullah bunu ile yücelmez. Rasulullah'ın en büyük mucizesi getirdiği şeriattır, kalıcı bir şeriattır. Bugün'e kadar devam ediyor. O mucizeler o günde bitti, ama dini bugün'e kadar devam ediyor. En büyük mucize bugün'de teknolojiye bilim günüdür, onaylıyor onun dini tamam olduğunu. 1400 sene önce Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış ki Suyun altında deniz, nehirler, e, deniz suyun altında tatlı nehirler var. 30 sene önce Kaptan Kısla bunu keşfetmiştir. Adama dediler, sen çok şey keşfetmedin. Diyor, ben 40 sene verdim bunu keşfettim. Dediler, 1400 sene önce bunu Arabların peygamberi demiştir. Vallahi demiş, bakacağım ben onu. Ama o demişse o peygamberdir diye Gelip bakıyor, bakıyor o diyor peygamberdir diye Müslüman oluyor. Yüzlerce alimler var. Anlatabildim. En büyük mucize budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'ın da başka bir neyi var? Hadisesi var. O hadise ne nedir? Şimdi Resulullah'ın iki babası neye muarraz kalmıştır? Kurbana. Birinci babası Hazreti İsmail bilirsiniz. Hazreti İbrahim rüyasında göre Hazreti İsmail'i çesecektir. Meşhur hadise. İsticabe eder, keser. Bıçak onu kesmez. Allah-u Teala diyar, ve وَإِبْرَاهِيمُ الَّذ۪ي وَفَّى İbrahim, vafada imamdır. Sözünü tuttu, oğlunu dedik kes kesti, bıçağı taşa vuruyor, taşı bile yarıyor ama Hz. İsmail'i kesme. Onun için kurban geldi cennetten ona. O kurbanı kes İbrahim İsmail'in yerine. O kurban sünneti de bir kadar hacıda devam ediyor. Haciler olmayan da kurban kesilir. Oradan da kurban beyramı çıkmıştır. İkinci Resulullah'ın babası Abdullah. Babası Abdullah'ın Abdülmuttalib, ki akıl sahibidir, hikmet sahibidir. Nasıl Ebraha'ya cevap verdi? O demiş, oğlu yok benim oğlum olsun Eskiden Arabler ne kadar oğlu olsaydı o kadar övünürmüş. Çünkü eski kaba kuvvete yerilmiş. E kadını, kızı olan kaba kuvveti yoktur. Erkek olan savaşır, savunur, ticaret eder, seni ayakta tutar. Cüc zamanıdır. Oğlu bir tane oğlu var imiş. Dedi şey Zemzem'i kazarken Zemzem'i arıyordu. Abdulmuttalib çünkü Zemzem'i Hazret bir gün gelmiş Araplara saldırmışlar, zemzemin yerine bütün altınları atmışlar, zemzemi do, topla, şey yapmışlar, doldurmuşlar. Ne diyorlar? Kapatmış. Kapatmışlar onu. Ondan sonra zemzemin yeri kayboldu. Hazret şey Abdülmuttalip, Resulullah'ın dedesi zemzemi rüyada görer. Ay Abdülmuttalip, kalk zemzemi kaz. Üç sefer görer, kazar. Araplar onu ile alay eder Kureyşler. Ya ne yapıyorsun? Zemzem'i nerede bulursun? O zaman adak tutar Abdülmuttalib. Ben zemzem'i bulsam yani de diğer ki Allah Teala bana on tane çocuk verse güclü olsam birisini Allah yolunda kurban keseceğim. Ve bilfil on tane oğlu olur. Celdi nereye Vafa'ya. En küçük oğlu da Abdullah'tır. Abdullah da Mekke'de el bebek, gül bebek. Herkes Abdullah'ı sever. Resulullah'ın babasını sallallahu aleyhi ve sellem. Ahlaklı, muhteşem, çibar, adabli bir kızdan daha utangaç. Güzellikte ay parçası Abdullah. Adı üzerinde. Bütün Mekke toplanır. Ey Abdülmuttalip kesme yapma biz senin onun yerine bir kadar deva veririz. Hikaye uzun. İşte bir çahine giderler. Kaç tane çahine giderler. Ne yaparım? Çıkış yolu nedir? Araplar. Baba diyor ben adakım üzerindeyim. Allah'a söz vermişim. Kesetem. Ama orada Araplar, Kureyşler hepsi toplanır. Kureyş'in efendileri bir çahini bulurlar. Birkaç tanedan sonra bir çahin deroları çiğitim Kur'at'ın eğer Kur'a çıksa Abdullah'a o zaman karşısında on deve Kur'at'ın. Bir de Abdullah'a çıksa her çıktığında Abdullah'a devayı fazla edin hatta develere çıkar. Yüz kusur devaya kadar atarlar hep çıkar Abdullah'a. Yüz kusur devada de ne olur? Devaya çıkar. O zaman yüz kusur deve keseller Abdullah'a fida. O zaman yüz deva demek ne demektir? bugünün yani bir servettir. Bir devlet servetidir. Bütçesidir. En zengin devletin bütçesidir o zaman. Yüz deve bir arada işler görmemişler. Yüzde fada olur. Öcün diyorlar şeyde beyram olur meçede. Abdullah kurtardır diye. Yani. Bizim peygamberimiz ne mübarek sürelerden gelmiştir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ene Ben içi kurban olunanın oğluyum diyor. İçisi de kurban verilmiştir. Hazreti İsmail babası Abdullah ne kadar mübarektir, görüyorsunuz. Sülale mübarek, babalar mübarek. Allah kurumuş oları. Neden? Bellerinde Muhammed, fakhri kainat var. Evet. Allah Subhanahu Teala bunu Hazret Adem'den Peygamber Efendimiz'i babası Abdullah'a kadar kurumuştur tabi. Çünkü her şeyle o himahfuzda yazılmıştır. وَنَرَا تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ Ayetinde alimler diyor ki her yerden oradan bura sülalesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman bozgunluk yoktur. Bozgunluk yoktur sülalesinde. Hepsi yani e, nikahla ve bir rivayette tevhidle. Velev ki alimler bunu raci görmüyor ama yani niçahla gelmişler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra Abdullah'ı evlendirirler. Abdullah'ı evlendirirler. Abdullah ticarete giderken Medine'de dönüşünde Medine'de Mecce'ye geliyor. Yolda Abdullah Vefat eder. Hastalanır, vefat eder. Vefat ettiğinde Resulullah anasının karnında 6 aylıktır. Anasının kimiden evlendirirler Abdullah'ı? Amine. Kimdir anasının adı? Amine bint Veheb. Bint Abdülmenaf. Anasının karnındadır, altı aylıktır babası vefat eder. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğarken ne doğar? Yetim doğar. Neden yetim doğdu? Çünkü yetim hayatın kıymetini bilir. Yetimlerin derdinden anlar. Yoksulların derdinden anlar. Allah Teala Resulünü yetiştiriyor. Nasıl bir demiri ataşa sokarsın, suya sokarsın, çekicin altına atarsın ne olur? Çelikleşir. Hayat Risale ağır bir güç taşıyacaktır. Başladı. Anasının karnındayken başladı. Nerede? Anasının karnını ne anlıyor? Anası üzülürken çocuk karnında ilim diyor, anlar. Anlatabildim mi? Anasının hürcreleri, üzüntüsü Kandan var abar, çocuğa yansır. Macera başladı. Ey Muhammed, sen normal insan değilsin. Ahır zaman peygamberisin. En büyük risaleyi, Allah'ın mesajını insanlara ahır zamana kadar seninle gönderilecektir. Başladı macera. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Anası onu doğduğunda Mecce'de bir sevinç olur. Dedesi Abdülmuttalip torununu getirirler ona diyerler işte doğdular. Bir at da verirler ona. Ama Abdülmuttalip diğer hayır buna ben Muhammed adı verdim. Nereden o Muhammed aklına geldi? Ondan önce Muhammed adlı yok Mekke'de Allah ilham vermiş ona. Abdülmuttalib. Adı Muhammed alacaktı. Muhammed de sıfatını taşıyor. Hem Risalesinin sıfatını hem kendinin sıfatını taşıyor. Dedesi Mekke'de ona Kabe'nin gölgesinde oturmuş getirirler. Torununu sever. Muhammed verir ona adı. Ondan sonra Resulullah'ı orada Arapler'de verilmişler emzirmeye. Orada bügünçü gibi kadınlar şansı değilmiş o zaman. 40 bin çeşit yemek varmış. Yemek kıtıymış, azıymış, sebze yokuymuş, meyve azymış bulunmazıymış. Ne olurmuş? Süt az olurmuş anaların. O zaman da gönderirmişler nere bedevi kadınların fıtratları çölde daha bünyeleri sağlam olur onların sütlerin emzirilmişler. Onlar da fakirlikten gelip kendi çocuklarıyla başka çocuk da alırmışlar. hem para kazansılar hem öyle. Biliyorsunuz <gülüyor> Halime Tu Sa'diyah Resulullah'ın süt annesidir. Gelir Resulullah'ı götürürler şeye Beni Sa'd kabilesi orada kalır. Ondan sonra anası dört yaşındayken vefat eder. Amin. Dört yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder. Vefat ettiğinde Resulullah ne olur? Anadan babadan yetim kalır. Kim onu alır himayesi altına? Abdülmuttalib. Onu getirir kendisiyle elinden tutar Kabe'ye. Efendi ya, otururken her çeşit şey şüser Muhammed de yanında oturur. O zamandan liderliğe hazırlanıyor. Ama bu liderlik dünya değil, dünya ve ahiret liderliğidir. İnsanları cennete götürmek önderliğidir. Yok dünyayı kazandırmak sadece. Başka liderler dünya. Ama bu dünya ve ahiret bir de alemlere, Kıyamete kadar örnek olan bir liderlıktır bu. Macere başladı işte. Hayat meşakketi, davetin mükellefliği, risalenin, nübüvvetin ağırlığı başladı <gülüyor> ana karnında işte. Sekiz yaşına vardığında dedesi Abdülmuttalip o da vefat eder. Ne oldu? Ortada kaldı. Ama amcası Abu Talib, Hazret Ali'nin babası Abu Talib, onun da bir sürü çocuğu var. Alır Muhammed'i çünkü o en akıl erçek çocuğudur. Abdülmuttalib'in. Abdülmuttalib diğer Muhammed'e gözünün gibi evledilerin gibi bakacaksın. Neden? Çünkü bu Abdullah'ın oğludır. Abdullah da genç yaşında görmedi oğlunu gitti. Ki bir mekçe beyram etti onun kurtarmasını. Evet. İşte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'e ne olur? Devre olur. Orada Abu Talib ile yetişir. Orada beslenir. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cahiliyette bile Allah subhanahu aleyhi ve onu kurumuştur. Ne bir müzik dinlemiştir. Çobandır diyor gittim baktım her şey kaçıyorlar burada düğün var müzik dinler. ben de bir gün gidim dinleyeyim. Gençtir 13, 13 14 yaşında. Gidiyor müzik dinlemeye varır varmaz ona oturduğu yerde uyukalıyor onu. Diyor gözümü açtım baktım şafak sökmüş her şey dağılmış bakın yalnız yatmışım orada. Simaya gelirken ay parçası gibi Güzel imiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cemali. Ahlakı zirvette Onu Onun için kırk sene ona ne dermişler? Sadıkul emin. Her şeyi mükemmel imiş Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Subhanahu ve teala bütün cahiliyet adetinden, urfundan onu kurudu kırk sene boyunca. Ne bir puta taptı, ne onun yakınından geçti, ne aklından böyle bir şey geçti. Onçı yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcesi Abu Talib ile Şam'a sefer etti. Onçı yaşındadır. Sen kaç yaşındasın? Onçı. Bu mübarek kardeşimiz yaşındadır. Onçı yaşında amcası ile Şam'a gitti. Ticarete. amcesi öyle seviyordu onu, bırakmıyordu onu. Kendisiyle götürüyordu, getiriyordu. Çünkü en küçük kardeşi Abdullah'ın neyidir? Oğludur. Dedesi, babası da Abdülmuttalib'in vasiyetidir. Götürdü onu nereye? Şam'da. Dönürken Şam'dan yolda bir rahip onu gördü. Bahayrah rahibi onu gördüğünde nerede? Şam'ın altında. Irak. Irak-Şam arasında bir yerde onu Resulullah'ı gördü. Böyle baktı, çervanın üzerinde bir nür var. Gidin, bakın, onun haberini getirin. Dediler, bir şey yoktur. Bunlar normal Mekke tacirleridiler. Yok dedi, burada bir anormal şey var. Gidin. Ondan sonra gitti kendisi Bakti Resulullah'ı gördü on yaşında. Bu çocuk dedi normal çocuk değil. Bu çocuk ahir zaman peygamberi olabilir dedi. Bunun nübüvvetini ben yüzünde görürüm O rahip dedi. Neden dedi o rahip? Gayb'i biliyorum hayır. O rahibin yanında sıfatları var Resulullah'ın. Hz. İsa haber vermiştir. Kur'an'da bize diyor ki allah Teala Hz. İsa dedi ki Benden sonra Ahmet gelir ona tabi olun. Onun için o rahip müjde verdi Abu Talib'e. Abu Talib ögünden sonra Resulullah üzerine başka fazla hassasiyet göstermeye başladı. Dedi bu çocuk nedir? Normal bir çocuk değil, onun için değer kazandı. Resulullah dönüşte Mekşe'de yetişti. Adep ahlak üzerine. amdesine yardım ederdir. Çoban iyidir. Çobanlık bile yaptı. Ondan sonra ticarete atıldı. Ondan sonra Mekşe'de bir zengin dul kadın var. Mekşe'lilerin en şereflisi. En zengini. Duldur. Ticareti var. Bir Onun bir çölesi de var. Meyser'e. O çöle ticaret yapıyor. O kadın da kimdir? Müminlerin anası Khedice binti Huvaylit. En şerefli, yüce, soylu kadınlardan birisidir. Mekke'de dedin Khedice, tamamdır. Ne yaptı? Resulü, bak dedi Meyser'e dedi, bu Muhammed ticarete atılmış, gençtir Çok sağlamdır. Her şey onu sever. Bu git Muhammed'le konuş, seninle mekşe, Şam'a gitsin ticarete. Resulullah da bir sefer gitti Şam'a ticarete. Dönüşte Resulullah bayağı mal kazandırdı. Resulullah'tır. Allah'ın en sevgilisi kuludur. Eli berekettir. Bir de sadıktır. Sadık olan tacir kafir de olsa bile bereketlidir şey. Fe keyfe Resulullah Allah Teala hazırlıyor inayetiyle. Sıdık çok önemlidir. Onun için Allah subhanahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki iki, iki ortak tacir ortak iseler sadık iseler üçüncüleri Allah tealedir. Yani benle Eyüp kardeş ortaklık yaptık ama birbirimize çok sadık. İstemez mi? Üçüncü ortakımız Rabbil Alemin olsun. Yani Rabbil Alemin olmasın ne demektir? Yani bu evren onundur. Yani senin ticaretin fışkırır din ve iman ve ahiret ve bereket budur. Yok bereket malın çok olur. Onun için sıdık çok önemlidir. Ondan sonra Hatice bundan önceki kocaydan evlenmiş. Kendisi kırk yaşındadır. Aklı bişkin. Hatta öyle ki bazı kadınları bırak bazı erkekler gelirler ona istişare ederler. O kadar aklı bişkindir. Rasulullah geldikten sonra, Hadice öyle gördüğünde Rasullaha teklif gönderir. Ey Muhammed benimle evlenir misin? Tabi uzun hikaye kısası Resullah da Abu Talip gelir, anlaşılır. Rasullullah kabul eder. Ondan sonra Abu Talip cider Hadiceyi istemeye, adet cereyi. Ondan sonra bu evlilik mübarec evlilik olur. Resulullah 25 yaşındadır. Hazret Hatice anamız, hatice kubra kaç yaşındadır? 40 yaşındadır. 15 yaş aralarında fark var. Ama öyle bir mübarek evliliktir ki nübüvete hazırlanıyor. Kadın ne kadar akıllı biçkin olsa o kadar erçeye ne olur? Destek olur, sened olur. Diçme olur, diçme. Yıkıldığında nereye yaslanırsın? Kadına. Onu için bir elin nesi var? İçi elin sesi var. Bir insan dese ben her şey benim. Kadınlar nedir? Yanlış yapar. Aşraful halk. Resulü Rabbil alemin. Bak Allah hazırlıyor onu. Öyle bir mübarek akli selim kadın verdi. Şimdi bu nübuvvetten nasıl ona. Ne yapar? Yardım eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlendikten sonra Hadice'den bu mübarek evlilikten sonra kırk yaşına varır. Bu arada da çocukları olur tabi. 40 yaşına vardığında Allah Teala onu artık seçkin kulluk zamanı geldi. Nübuvvet zamanı geldi. Çünkü 40, 40 yaşında alimler diyorlar ki bilim de bunu ispat ediyor. İnsan olgunluk hale geliyor. Her şeyi pişiyor, yerine oturuyor. Hayat tecrübesi, beden, fiziken her şey tamam oluyor. Rüşt çağına varıyor. Orada Allah subhanahu teala Resulullah'ı peygamber seçme, nebi seçme, Resul diye zamanı geldi. Tabi ondan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikçe puta tapmadı. Ama dedesi İbrahim'in, İsmail'in dini hala Araplarda devam ediyordu. Ama ne olmuştu? Şirk koşulmuştu içine. Ama biraz izinti kalıntıları var idi. Onun yanında da Mecde'de Arapler'de de bazıları Hanif'tiler derdiler olana. Neden? Çünkü İbrahim'in dini üzerineyiz biz derdiler. Puta tapmazdılar. Bir kısmı gitti araştırmaya Hristiyan oldu. Bir kısmı Yahudi oldu. Biliyordular bu din doğru bir din değil. Araştırıyorlar. Hanifler var idi Mekke'de ama azıydı. Ama var idiler. Resulullah da birsidir olanın. Hiç puta tapmadı. Bu din aklından bile geçmedi. En son zaman nübuvvet yaklaşırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arada sırada inzivaya çekilirdir. Helvete girerdir. Neden? Tefekkür ederdir. Tefekkür ilimde şarttır. Helvete inziva çekilmek ilimde nedir? Gereklidir. Çünkü ilme kendini vermesen ilim sene gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu arada gari hira Cebel Nur'da üzerine çıkardır. Orada bir muara vardır. Oraya girip ibadet ederdir. Nasıl bir ibadet? Ne kalmışsa e, şey dininden e, İbrahim aleyhisselam dininden tefekkür ederdir istiğfar o zamanı ö kendisine göre Allahu Teala'nın ayetlerini Rab nedir? Bu dünya boşuna değil filan değil. Bu filan bunları hepsini tefekkür ederdi. O arada işte ara ara gelirdir Ciderdir. Ondan sonra 40 yaşına vardığında ne geldi? Nübüvvet geldi ona. Cebrail Aleyhisselam Allah Teala emriyle, celdi Gari Hira'da, bir Resulullah oturmuştur, ikra dedi. Bir adam girdi içeriye. Ben okuyamam. Ben okuyamam, bir yazarlığım yoktur. Ümmiyim ben. İkra dedi. Üç kere. He dedi, ikra. <gülüyor> Bismi Rabbike'l-Ekrem. Ellezî bil-kalem. Ellezî alleme'l-insâne bil-kalem. İkra. Ondan sonra Resulullah okudu. Ondan sonra, ya üçten önce sıktı Resulullah'ı böyle Cibil Aleyhisselam. Ondan sonra saldı onu. Resulullah da okudu arka peşine. Ondan sonra geldi eva titriyor. Korktu. Aybetli bir şeydir. Zemmiluni zemmiluni sarın beni dedi. Hazreti de. Akli pişkindir. Hemen onu battaniye saldı. Nedir? Hirdir ya dedi. Korktum işte. Bana bir şeyler oldu. Olmaz sen dedi. Ey Muhammed. Seni Allah Teala ziyan etmez. Seni başını boş bırakmaz. Çünkü nesin sen? Camart adamsın. Akli selimsin. Halimsin. Herhelet edersin. Yetimlere bakarsın. Anlatabildim mi? Bu sifatlar olduğu insanı Allah Teala ziy ziyan etmez. Demek ki bu, o da eskiden biliniyordu. Evet. Ondan sonra Risale devam etti. Ya eyhel muzemmilen ey battaniye bürülen, sarılan artık zaman geldi. Sürülmek zamanı değil, davet zamanıdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daveti oradan başladı. Malum 13 sene Mekke'de kaldı. Ne işkenceler çekmedi daveti uğruna. Ondan sonra 13 sene sonra bilirsiniz Mekke devri 13 sene sürdü. Hicretler oldu Habeşe'ye. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nereye hicret etti? Medine'ye. 13 sene sonra Medine'ye hicret etti. Medine'ye de kimiyle hicret etti? Abu Bakır Siddif'ten, meşhurdur. O günden de hicri tarihi çıktı. O günden hicri tarihini Hz. Ömer ortaya koydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi 10 sene de Medine'de devletini kurdu. Mekke'de 13 sene tevhidi tevhidiyaydı. Fıkıh ibadet yokuydu. Mücellaflık yokuydu. Sadece seçimleydi. Ama Medine'de geldiğinde ibadetler ferz oldu. Teşri indi, paket tamamlandı. tevhidle fıkıh oldu. 10 sene sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini bitirdi. Medine'de ne oldu? Vefat etti. Kaç yaşındaydı? 63 yaşındaydı. Pazar ötesi günü Rabi'un el -ewel. Hicretin 11. şeyine bastığında senesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat etti. Ne günü? Hı? Pazar ertesi günü. Bir gün, bir buçuk gün insanlar geldi onu ziyaret etti, tek tek namaz kıldılar, grup halinde namaz kıldılar onun şeyine. Ondan sonra Resulullah'ı defnettiler. Nerede defnettiler? Olduğu yerde. Çünkü Resulullah demiş peygamberler vefat ettikleri yerde ölürler. O da neresidir? Kendi evi Hazret Ayşe'nin odasıydı. Orada gömdüler onu. Onu sardılar üç tane kefene mübarek bedenini. Ondan sonra onu Abbas'tan, amcası Abbas, bir de Ali amcası oğlu, Hazreti Fatıma'nın kocası onu yakadılar. Sonra kabrine indirdiler mübareki. Ondan sonra Medine'de bir hüzün çöktü ki o gün musibet günüdür sanki. Sahabeler diyorlar bize Medine bir aydınlıktır. Birden simsiyah oldu. Resulullah'ın vefatı en büyük musibetlerden birsidir. Evet. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir hayatı vardır. O hayatta nedir? Nübüvvet hayatıdır. Biz siyeri böyle özetledik sadece. Bu Resulullah önemli tarafı bize ama siyere girsek yüzlerce ders yapsak siyer kitapları malum bitmezdir. Evet. Bir de biz Resulullah'ın hale nübüvvet tanımına geçmeden önce bir de bu tarihi hayatını anlattık. 63 seneyi. Nereden gelmiş, nasıl olmuştur. Ondan sonra Resulullah'ın neyini anlatacağız? Adab ve ahlakını anlatacağız. Onu da bir kısa anlatalım. Bize örnek olsun. Çünkü biz çok ahkem kesiyoruz Müslümanlar. Ama bir de bakıyorum aynaya. Resulullah bizim için en güzel örnektir. Enes İbni Malik, Resulullah'ın hizmetçisi. 10 yaşındaydı Rasulullah, 10 sene hizmet etti. 10 yaşından 20 yaşına kadar. Birçok hadisi bize aktardı. Enes İbni Malik'e sordular Resulullah'ın sifatı nasıl iyidir? Resulullah'ı bize tanıt bakalım. Bukhari Müslim'de geçiyor. Enes diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem رَبْعَتُمْ مِنَ الْقَوْمِ لَيْسَ بِطَوِيلٍ بَاِنْ bi بِقَصِيرٍ Resulullah fiziki olarak ne uzun aşırı uzundur ne kısadır orta boyluğudur. Yani uzun adam iki metre olsa deriz bu adam uzundur. Bir buçuk metre olsa ne deriz bu adam kısadır. Resul'a neymiş? Orta boyluymiş. Tabi o zaman da ölçüme yokymuş. Ama orta boylu olsa bir de orta boylu kaçtır? 180 cm'dir. He? Yani aşağı yukarı. Yani ne böyle aşırı uzunuymuş ne de aşırı kıssaymış. İnsanların mutediliymiş. Sonra neden? Şimdi ona diyeceğim size neden her şeyde mükemmel olmaları lazım? Rasullar özellikle ezheril levli leyse ebyadın emhek ve la adem. Diyor ki, rengine gelirken, renk tonuna gelirken mübarek ha? ne esmeridir koyu esmer ne de öyle bayazdır ki çiğ bayaz. Biz deriz böyle bambayaz. Ne diyorlar Türkçe yardımcı ol biraz. Bayaz. Aynen. Aynen o zaman Türkçe'm düzelmiş. İyi. Yani ne böyle koyu Esmer ne de böyle çiğ beyaz, Ezher. Yani bayazın en güzel tonu. Bazı bayazlar var bakıyoruz böyle çok aşırı bayazdır. Bazı da çok esmerdir. Resulullah içisi. Bunun rengi. Arapçada buğdayı diyorlar mesela. Hı hı. Türkçe idi? Haa. Buğday rengi. Buğdayı. Buğday tanı. Evet. Öyle böyle bir mübarek bir tonu vardır. Saçına gelir çen, mübarek saçına ne kıvırdığıymış ne böyle dümdüzymüş. Orta. Orta. Bunu Enes vasf ediyor. Sonra diyor ki Evet. 40 yaşında nübüvvet geldi ona. 13 sene Mekke'de kaldı, 10 sene Medine'de. Enes'in rivayeti bu kadar. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah subhanahu aleyhi ve öyle bir camal vermiştir ki Dolunay diyenler ki Ne diyoruz bir tane güzel olsa ay parçası diyoruz. Aynen ay parçası. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Çünkü Abdullah bin, Umru bin Asa dediler Resulullah'ı bize vasfet. Vallahi dedi öyle hayederdim, öyle utanırdım Resulullah'ın, göz dolusu bakamadım ona. Cözüm ondan daha başka güzel görmemiştir. Peygamberlerin bütün fizikleri, ses tonları ne olur? En mükemmel şekilde olur. Neden? Çünkü alimler diyorlar ki Allah Teala örnek göndermiştir. İnsanoğlu her güzelden hoşnut olur. Çirçinden psikoloji olarak şey yapar. Yani bir peygamber bir gözü şaşı olsa, yani kör olsa, burdu koç olsa, kulakları çepçe olsa, büyük olsa ne olur? İnsanlar biraz şey yapar. En güzel şey de olur ki fizikleri davettir. Onun için alimler diler ki senin fizikin çok düzgün değilse cihinin ahlakın düzgün olması lazım. O onu örtbas etmesi lazım. Fizik elimizde değilse ama temizlik elimizdedir. Başımızı, gözümüzü taraması elindedir. Parfüm sürmemiz, düz, temiz elbise girmemiz, lukus değil. Temiz elbise girmemiz. Ben 2 liraya çömlek girerim ama temiz ise, ütülü ise nedir bu? Güzel sayılır. Ama bana evir 100 liraya kömlek ama kirli ise Ütüsüz girmişsem onu ne yazar? Bir şey, kıymeti düşer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel olurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe diyor ki tokalaştım Resulullah'tan öyle bir el hayatta elime değmedi. İpek gibidir el ediyor. Elimi çektim kaç gün elimde kokusu kaldı. Yürürken Resulullah sanki bir Tepeden inmiş gibi böyle rampadan iniyor gibi. Böyle inerdir. Yürürdür. Neden? Ciddiyeti burada simgeliyordu. Ne böyle sallana sallana ne de böyle çok hızlı yürürdü. Orta yürürdür. Yürürken öyle ciddi yürürdür ki sanki bir çok önemli bir görevdedir. Nedir? Hayat ciddiyeti işaret ediyor. Peygamberler ciddi olmaları lazım. Bunu Özellikle biz varisler anlamamız lazım. Kim derse ben peygamberin varisiyim, o zaman al sana örnek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar güzel bir fiziği var imiş. Bu çiğumuzun arası geniş imiş. Kaçları dolu imiş, böyle gözleri içi beyazı bambayazı imiş. Siyahı da siyahymış Sakalları gürüymüş mübarekin. Öyle gürdür ki bir rivayette gözküne kadar düşermiş. Vafat etmeden önce 5-6 tane tel beyaz varmış içinde. 63 yaşındadır 5-6 tane tel. Onun için şeytan çok insana gelir. Rüyada diyor ben Muhammed'im. Ben diyor kalktım rüyada Resulullah'ı gördüm. Nasıl bir şey? Öyle mübarek, beyaz sakallı, beyaz elbiseli, elinde azazı. Sen şeytanı görmüşsün. Çünkü Resullah diyor benim kılıfıma şeytan giremez. Hakiki Resullaha göreceksin. Görmesi için şifatini şemaylini bileceksin. Şeytan seni aldatmaz. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle mübarekidir. Enes de öyle bahsediyor. Bu şekli şemayli. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Ben dua edeyim siz de amin deyip. Allah Teala gözümüzü cennette Resulullah'la aydın eder. Bizim ve babalarımızın ve bütün Müslümanların. Biz ne kadar burada anlatsak heyhate heyat. Bu göz o mübarek yüzden aydın olmadıkça bizim anlatmamız hikayedir. O hedefe kitlenmemiz lazım. Onu inşallah cennette meclisine allah Teala bizi iletir, o da amelimizden olur. Onun için hedef salih amele çitlenmemiz lazım. Onu kendimize örnek almamız lazım. Bu şekli şemaili inşallah imkan olsa bir gün bunu ile ilgili özel bir ders yaparız. Teker teker Resulullah'ın bedeninde bütün vücudunu anlatan hadisler var. Onları da açıklayabiliriz. Gerçek ne kadar Türkçe'miz bize yardımcı olur, Arkadaşlar vasıtasıyla açıklarız inşallah. Evet. Şimdi gelelim dersi bitirmeden önce Resulullah'ın bir de huluki sıfatlarına geçelim. Yani şimdi fizik olarak anlattık, tarihini anlattık. Fizik bir de yapı olarak ahlakı, şamayili nasılıydır. Hayatı güzel, mübarek, taa sülelerinden mübarek, peygambere dayanıyor. İyidir Fiziki mübarek. Ehli ahlakı nasıldır? Ona bakarım. Ashab-ı kiram diyorlar ki Resulullah'a anlatırken bütün şemailinde Resulullah'ın hanımları analarımız e, ashab-ı kiram anlatırken şemail kitaplarında buna icma ediyorlar. Diyorlar ki Eskennas Resulullah insanların en cömertidir. Comart nedir? Eli yırttık. Yani cebindeki elindedir. Elindeki insanların hizmetindedir. Yani cimrilik sıfır diye. Onda cimrilik yoktur. Comart adam budur. Yok fazlasını sana veririm. Yok bende yüz var. Bir kardeşimin ihtiyacı var. Çıkartıp ona bir veririm. Hayır. Bende yüz var. Yüzünü 99'unu versem o zaman comartım. Atavidim Resullah öyledir. İnsanların en cömertidir. Ramazan geldiğinde cömertliği rüzgar gibi eserdir. Ashab-ı Kiram'ın tanımıyla. Sonra diyorlar ki şecaaate gelirken yiğitliğe insanların en şucaı en yiğididir. Şuca nedir? Kahramanidir. Kahramanıdır. en kahramanıdır. Onun önünde kimse duramazdır. Ne zaman en kahramanlar bir yerde frenleseydi Resulullah o yerde bakardın en öndedir. Savaşta diyorlar, savaş ısınanda sahabeler diyorlar. He? Her şey ısındı, çekiliyoruz. Korku çöküyor kalbimize. Bakardık Resulullah düşmana en yakındır. Biz onu gördüğümüzde Resulullah'ın peşinden bizi ön, önderlik yapardır. Yani. Böyle bir İyi değildir. Bir gün bir Medine'de gece ses oluyor. Sahabeler çıkıyorlar gecenin yarısında ne oldu diye bir gürüntü oluyor. Bakıyorlar Resulullah ta uzaktan geliyor. Tabi kapkaranlık gecede. Teç başına geliyor, dönüyor. Dur korkmayın bir şey yoktur. Ben gittim baktım bir şey yoktur. Panik yapmayın her şey gidip yatabilir. Ya Resulullah nasıl çıktın yalnız? Gidinsiz. siz. Ne kadar cesurdur. Evet şucahtır. Bülürsünüz. Bir tane geldi Arap yarımadasının en yiğit güleşçisidir. Kimse sırtını yere getirmemiş. Geldi dedi ya Muhammed ben sana inanmıyorum. Dedi ne yapsam inanırsın ben peygamber olduğuna. Dedi benim kimse sırtımı yere getirmemiş. Benim sırtımı yere getir ben Müslüman musulman olayım. Resulullah dedi sözünde durar mısın? Evet Resulullah Güleşton'uyla onun sırtını yere getirdi. Olmadı dedi. Bu ben kayda yakın bilmem ne Üç sefer sırtını yere getirdi. Aktı Müslüman oldu. Vallahi dedi peygambersin sen. Onun yanında da kaç tane Müslüman oldu tabi. Evet Resulullah o kadar neymiş? İyiymiş. Kahramanymış. Onun yanında ne kadar güçlü, ne kadar iyi Hayasını, adabını, utangaçlığını vasfederken sahabe diyorlar. Bir bakire kız, 13-14 yaşında nasıl gelseler deseler evlenir misin? Kıpkırmızı olur, utanır, terler. Öyle o bakire kız gibi utangaçsın. Allahu akbar. Bak denge. Neden? Örnektir. Varislere sesleniyoruz. Peygamberlerin varisleri Öyle olacaktır. Evet. Öyle utangaçtır diyor ki Resulullah bir teneye gözünü dikemezdir. Yani bir teneye bakardı, o da baksaydı ona gözünü indirirdi. Bu bizde yaşarız mı? Ama ne ne yaşıyoruz? Yani göz göze gelemezdi, insanlardan utanırdı. Anlatabildim mi? Bak bu insanın fıtratında da var. Maalesef, maalesef batılılar bazı şeyi bizden almışlar. Batılılarda şu anda çok ayıptı bir tane tipine böyle bakmak. Biz 28 Şubat'ın Şubat zamanında sokaklarda yürüyemiyorduk. Çocuklar arkamızda Müslüm gündüz diye bağırıyordu. Neden? İnsanları pışkırtıyorlar. Bize böyle düşük gözle bakıyorlar. O arada ben Londra'ya giderdim. En rahat Londra'da yürürdüm. Böyle yürürdüm. Kimse bakmıyor bana. Sanki ben onlardan birisiyim. Avrupalılar da bu var. Birden estese baksın seni merak etti. Sen görmeden, çaktırmadan bakar. Yakalasan onu, yen yani özür diler senden yengele girer. E bak bu bizim dinimizde de varmış. Gözü kayın bizde diyorlar. Gözü şarttır, böyle bakıyor. Bu hayadan değil. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayata zirvetteymiş. Tavazide yüztünüymüş. Çok mutavaziymiş. Yok elimde yoktur mütevazilik satıyorum. Elimde olduğu anda mütevazi. Mütevazi Evet. Ne kadar mütevazi ise de güler üzlülüğünü bırakmaz imiş. Her zaman güler üzlü. Ki kendisi tavsiyesinde ne diyor? Kardeşini güler üzlülüğü karşılaman diyor bir sadakadır. Allahu Ekber. Bedavadan bir sadaka. Kardeş yeliyor karşıma. Ben güler Hoş geldin. O kadar basit. Bir şey mükellef etmiyorum. Evet. Bu Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ahlaklarından. <gülüyor> Ama ne kadar güler üzlüyse alimler diyorlar ki o güler üzlü heybetini düşürmüyordu. Adam var biraz gülseniz ne? Ha? Diyerler bu şahsiyetsizdir Resulullah mutavazi güler üzlü heybeti de bu heybetini artırıyordu. Subhanallah. Onun için biz de istiyorsak Resulullah gibi olmaya aynı ahlakı kavrayacağız. Allah aynen heybeti, aynen sevgiyi karşı tarafın kalbine salar. Evet. Öyle heybetlidir dirdir ki hiçbir sahaba yüzüne göz dolusu bakamadı. İşte ab, Umru bin As. Dediler vasfeyle biz Resulullah'a. Vallahi dedi göz dolusu Resulullah'a bakamadım ki heybetinden. Ashab-ı Resulullah'ın heybetinden göz dolusu ona bakamadılar. O kadar mübarekeydi. Resulullah o kadar adaletlidir hiç kendi nefsinin intikamını almazdır. Yani bir tane beni hakkıma tecavüz etti. Ben onu Karşılığını verin vermezdi. Affederdir. Bilirsiniz bedevi geldi. Resulullah'ın burdasını bu çeket gibi böyle çekti. Ey Muhammed dedi. Burasında iz bıraktı. Dedi ver. Mal dağıtıyorsun. Adalet. Allah rızası için dağıtmıyorsun. Adaletsizlik var bunda dedi. Kendi yandaşlarına fazla verirsin. Ey kahrolası dedi. Değil mi? Vay Hak. Yazıklar olsun ha pardon. Yazıklar olsun dedi. Ben adaleti dağıtmasın. Yer üzerinde kim dağıtır mı? Hz. Ömer hemen kılıcını çekti. Bu münafık nasıl sana böyle diyor. Abi. İzin ver de tak diye çellesin. Hayır dedi. Biz davatçıyız. Hüküm verici değiliz. Davat ön plana çıkması lazım. Ne yaparım ya Resulallah? Verin gitsin. Verdiler bunu. Şimdi adalet mi? Evet adalettir şimdi. Cekti gitti. Bu dilden anlıyor. Kendi nefsine intikam almazdır. Hiçbir zaman aşırı asabi kızmazdır. Hiçbir zaman. Bir dene gelmiş, hakkına tecavüz etmiş, kızmazmış. Ama ne zaman kızardır? Sınırlanırdır. Ne zaman? Ne zaman Allah'ın emirleri yerine gelmeseydir. Yani bir dene Allah'ın emirlerini aşıp Yanlış yapsaydı. O zaman da Hürumatullah ona kızardı. Bir tane sahabeyi öldürdüler bilirsiniz. Yaralandı. Usul ebdesi lazım oldu. Dünya kış. Dedi ben usul ebdesi lazım ne yapayım? Dediler banyo olman lazım. Çölde sahrede. Yahu ben ölürüm basın. Yaram var. Olsun dediler. O da mecbur kaldı aldı. Semihne vatağne. Sahabedir. Resulullah yetiştirmiş onu. Böyleyse şeriat böyledir dedi. Ondan sonra titredi, hasta oldu, öldü. İltihap etti ya. Sus, su aldı. Geldi haber Resulullah. işte bu böyle öldü. Dedi, kateluhu kateluhu katelihumullah. Onu öldürdüler. Allah onları öldürsün. Bak sert. Neden? Bir tane kadın geldi bir şey sordu talakla ilgili. Resulullah cevap verdi ona dedi ama filan adam böyle diyor. Kedebe dedi. Yalan diyor dedi. Allah'ın adına ne haddi var konuşuyor. Onun için Resulullah bu meselelerde kızardı. Onun haricinde tavaziden kendi hakkında hiç kırmaz kızmazdır. hakta da vermezdir yakın, uzak, zayıf, güclü, hakta yanında eşittir. Tarak'ın şeyici, eşit iyidir. Dişleri gibi. Bu benim kızımdır, bu benim oğlumdur, bu benim da dayımdır, amcemdir mi? Hayır eşittir. Onun için dedi Fatıma kızım hırsızlık etse keser. Bunu uyguladı da neden? Eşitliği Adaletliğini uyguladı. Evet. Sıla-i imamdır. Sıla-i imamdır. Hatta Hazret Hadice vefat etti. Ta Medine dediler. Ha? Ne derdi? Ey Ayşe bu eti bir kurban geldi bir şey oldu. Bu Ayşe bu bir hediye geldi bir mal geldi. Bu, bu filanı götür filan yaşlı kadına bu Hadice'nin arkadaşlarından iyidir. Ne kadar silahı rahim, ne kadar vafa. Hatta Hz Ayşe diyor, ben de kendim çocuğum. Kıskandım ya. Ya dedim bu Hadice nedir ya? Yaşlı bir kadınıydı. Öyle kızdı Resulullah burada. Ne diyorsun dedik? O bana çocuk verdi. O benim yanımda durdu. O ilk Müslüman oldu. Siz neredeydiniz dedi. Vafaya bak. Hatta bildim. Evet. Mustaz'afların her zaman yanındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra kim ona medet deseydir, el uzatırdır. Sabırda, tahammülde imamdır, zirvetteydir. Kimse onun gibi sabredemezdir. Konuştuğunda az ve öz konuşurdur. Cevâni'ül kelim. Sözün azı, özü verilmiştir ona. Onun için bakıyoruz Bukhari'ye açın. Var hadis var, bakıyorsun dört kelimedir ama bir hayat anlatıyor. Bir formülü anlatıyor. Onun için hadislerinde çok az var bir sayfa, yarım sayfa. Hepsi en çoku üç, say üç satır, dört satırdır. Ama ne çok şeyler anlatır. Öyle az öz verilmiştir onu. Evet. Resulullah adabinden hiçbir yemeği kınamadı önüne celseydi yemek, sevseydi yerdir. Sevmeseydir, ya bu nedir kaldırım, bu güzel olmamış, bu, güzel, bu yemeği sevmem demezdir. En azından o yemeği yemezdir, çekilirdir. O adebe mahsustur. Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adebliymiş, onun için, bizim için ne olması lazım? Örnek olması lazım. O zaman da Yüksek yerde oturup yemek yemek çibirden iyidir. Hiç görünmedidür yüksek yerde otursun yemek yesin. O zaman da Kureyş efendileri öyle yaslanırmışlar yastıklara, he? ayaklarını uzatırmışlar, böyle üzümü alıp ağızlarını alırmışlar, meyveleri yemekleri alırmışlar. He? Onu hiç Allah-u Teala'da cenneti vasfederken öyle vasfediyor. Diyor, südürler üzerinde uzanırsınız, cennette yemekler gelir. Bunlar da cennete çevirmişler, zannediyorlar. Bu iki hayatı. Resulullah hiç görünmedi, yaslansın, yemek yesin. Yani de bir şeyin üzerinde böyle otursun, hazırlamışlar yemek yeri, kibirlikten de Tavazi. Evet. Ondan sonra diyor ki, karnı yeme doymadı. Hurmayı bulsaydı ekmeği bulmazdır. Eçmeği bulsaydı hurmayı bulmazdır. Yani de üçünü bir arada görmezdir. Yani hurma, ekmek, su. Çok nadir olurdu. Eçmek dedi buğday ekmeğini. Beyramdan bayrama belki. Elenmemiş arpa ekmeğini. Karnı ciddi Resulullah doymadı. Hazret Ayşe anamız diyor ki bir ay, iki ay, üç ay gelir üzerimizde Evimizde hurmadan sudan başka bir şey yoktur. İllel esveden, hurmaydan su. Onun haricinde bizim evde bir şey yemek pişmezdir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç kibirli elbise girmedi. <gülüyor> Hayatını elbise girmek için harçlamadı. Ne bulduysa girerdi. Ama girdiğinde en şey, en güzelini, en temizini girerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu severdir. Devamlı güzel koku sürerdir. Çirkin kokudan, ter kokusundan, bu türlü kokulardan nefret ederdir ve yok, olmasına, yok olmasını bu kokuların emrederdir. Çünkü biliyorsunuz cindiler, şeytanlar çirkin kokularından nemelanırlar. Oların gıdalarıdır. Onun için Müslüman devamlı temiz kokulu olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? La, et, la yuraddu tib. Bir tane sene parfüm uzattı almıyorum demesen caiz değil. Alacaksın. La Koku tib. Koku dolunmaz. Alacaksın valla o sen beğenmiyorsun. Al sürme üzerine. Çaktırmadan al onu. Reddolunmaz çünkü perfüm berekettir. Melekler güzel kokusu sever. Şeytanlar Çirkin kokunu severler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, karnı dedik böyle aç olurdur. Adetidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tavazi yemek bulmazdır. Helbücü dünyanın efendisidir. Karnına devamlı taş bağlardır. Taş bağlamak nedir? Bir taşı al midenin üzerine koy sar onu. Yok böyle bir kaya. Bir taş böyle bir tum, tamuz damuz kaderi şey yumruk kaderi böyle bağlarsın bak şimdi aç olurken elini böyle bura tut miden ne olur artır miden böyle çalıştıkça yemek ister ezilir ama onu böyle bastın üzerine çalışması o zaman sinirler beyine haber verir panik yok diyorlar biraz sakinleş mide dolu gibi geldi sen. Onun üç Resulullah sallallahu aleyhi devamlı acından midesine taş bağlardı bu nefis terbiyesi Allah'ı severseniz bugün de biz hangi günümüz aç kalırız? Üç vakit yemek olmasa titreriz. Nefis terbiyesi yok. Evet haram yapmıyoruz. Ama nefsimiz de biraz terbiye lazım. Onun için buradan ben sesleniyorum. ilk önce kendime. Biraz sabır öğrenmemiz lazım. Her istediğimiz evet halaldır. Yebiliriz Allah emretmiş. Ama biraz da bazen istediklerimizi yemeyelim. Nefsimizi terbiye edelim. Yen de oturduk yemeğe. En çok çöldüğüm yemedir. Kabının yarısını yiyin. Bakın yarısına sabredebilirim. Biz yarısını yiyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Ekleme yapıyoruz. Muhammed duyursam hani casimi yapıyoruz. Casimi nedir? Yani sen ne yapıyorsun? Yiyorsun, tok olmuşsun ama gözün doymuyor. O zaman ne yapıyorsun? Bir kaşık daha alıyorsun. Bir şey alıyorsun. Gözün doymuyor. Göz doymaz zaten. Gözü Resulullah diyor bu dünyada sadece bir top, bir avuç toprak doydurur. Doldurur. Böyle toprağı ondan sonra göz. Yoksa göz doymaz. Onun için allah Teala gözünüzü diyor ki indilin erçekleri diyor. Gözünüz doymaz. Dört kadın değil yüz kadın da verseler sana sen yüz bilincine bakarsın. Imkan yoktur. Kimdirse yalan söylüyor. Allah dedikten sonra her şey yalancıdır. Tersini söyleyenlerdir. Doymaz. Ama ne, ne olması lazım? Nefis terbiyesi. Terbiye etmemiz lazım. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konularda imam Resulullah sadaka almaz iyidir. Hediye kabul ederdir. Hediyenin de altında kalmazdır. Karşılığını verirdir. Onun için veren el alan elden üstündür. Sadaka yerine göre alabilirsin. Çok fakir isen. Ama her zaman sadaka nedir? O, Müslümanın çiridir çıkıyor sana. İzzetle füstü olacaksın. Sadakaya boyun eğmeceksin. Çalışan el, çalışmayanın Allah yanında daha sevindedir. sahabe Mübarek birisi geldi, Resulullah'ın yanına Resulullah elini uzattı. Ashab o anda saniyeler bir tereddüt etti. Sonra Resulullah'ın eline tokalaştı. Resulullah elini tuttu dedi niye tereddüt ettin? Dedi ya Resulullah ben çiftçiyim elim çok eğey gibidir. Tereddüt ettim benim elim senin eline aziyat versin. Resulullah tuttu dedi bu eli Allah ve Resulü sever. Bu eli Allah Resulü sever. Allah ve Resulü sever bu eli. Bir rivayet o Onun için Resulullah Hediye kabul ederdir çünkü derdir hediyeleşin sevgi artırır. Ama sadaka nedir? Nefreti şeytanı girir araya. Verenden de alandan da şeytan girer. Ne dersin ya bu adam bana sadakasını veriyor. Ben de bunun gibi olsam şeytan ölmemiş. Veren de diyor bu bundan sonra ben ne desem yapması lazım. Benden geçiniyor. Ama hediye nedir? Çıkarsız yere Sevgiyi artırır. Allahu Ekber. Nubuhat fal böyle olur işte. Rasulullah öyle mütevazidir ki, he kendi telliği kopsaydır, kendisi tahmin ederdir. Evde elbiseni yırtığını, dikişini dikerdir. Evde kendi evi bazen temizlerdir. Hazret Ayşe'ye yan kadın hanımlarına yardım ederdir. Ama namaz saati ibadet saati geldi, sen çoğu evde yoktur. Atıp her şeyi giderdir. Demirci mi nedir? Tavazidir. Yok ben Resulum yani önerçeyim. Her şey beni koysun. Evet. Ama koşanlar hastayseler, koşanları yardımı süyürseler, erçek o erkektir. Orada yardım eder. Tavazii budur. Nubuvvet ahlakı böyledir. Evet, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastayı ziyaret eder, teşvik ederdir. Zengin fakir onu davet etseydi isticap ederdir. Yok bu zengindir, beni davet etti giderim. Yok bu fakirdir. He? Beni davet etti gitmem. Hayır, her çeşit tavazi gösterip ederdir. Fakirleri çok severdir. Onları her zaman oları meclisine yakın getirirdir. da bulunurdur. Cenaze arkasıca giderdir. Hastaları ziyaret ederdir. Hatta bir Yahudi çocuk bir ara babası getirdi Rasulullah hizmet için. O Yahudi çocuk 8 yaşında, 9 yaşında hasta oldu. Can çekiyor gitti Resulullah onu ziyaret etti. Bir de ne yaptı onu teklif etti. Ya çocuk dedi diye en la ilahe illallah, O çocuk babasına baktı. Babaya ne diyorsun? Babası dedi Eceb Ebu'l-Kasım. Ebu'l-Kasım'a dedi cevap verdi dedi. O çocuk da şahadet verdi tıkt diye vefat etti. Resul'a çıkarken dedi elhamdülillah bir bir insan kurtardık ateşten. Bak ne kader. Bir çocuksun Resulullah seviniyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tavazi, mütevazidir. O zamanın minekleri neydir? At, deve, eşek, katır. Hepsine minerdir. Ne bulunsa minerdir. Demezdir ben Resulullah'ım. Sadece en lüksüne minerim. O da yetinmezdir. Ben ben en lüksüne minerim. Teç başıma değil. Ark, arkasına bir tendeydim indiriyor. Çin bunu yapar fakir fukarlar yapar. Merkepleri yoktur. He? Alırdır arkasına, ashabını alırdır, çocukları alırdır. Onun için ondan sonra helifeler de aynısını yapardılar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbiseni en imşağını cirmezdir. Bilirsin harir ipeki yasaklamıştır. Yün cirerdiler. Demezler bu yün serttir, cana batar, cirerdiler. Ne yapsın? O zaman da mevcut buydur. Tavazi. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüğü vardır. Nübuvvet, şey, hatim yüzüğüdür. Sağ elinde bu küçük parmağına takardır. Muhammed Resulullah yazılmıştır. Evet. Allah Subhanahu ve teala Resulullah'a dünyanın hazinesini verdi. Ey Muhammed seç. Bu dünya senin hazinen olsun. Ebedi de kıyamete kadar Hayır dedi ben Rabbi'min yanını seçiyorum. Ben görevim bitti. Ben elçiyim. Tebliğ ettim. Paket tamamlandı. Emin ellere de teslim ettim ashab-ı Kirama. Ben senin yanına gelirim. Doğrusun seçmiş demek ki. Çünkü neden? Evet, peygamberdir Allah'ın inayeti altında yetişmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağzı çok zikir denidir. Her zaman zikrederdi. Legu yoktur onda. Boş laf konuşmazıydır. Şaka yapmazdır. Espri yapardır ama espirisinde de yalan söylemezdir. Espirisi de hakkıydır. Bir kadın geldi dedi Ya Resulallah, dua et ben cennete gireyim. Yaşlı bir kadın. Dedi yaşlar cennete girmez. O kadın da ağladı gitti. Gel gel dedi gel. Yaşlar cennete girmez. Evet sen orada 33 yaşında olursun. 33 yaşında olursun. Ha, tabii e bu espri mi? Espri ama doğru da espridir. Böyle espriler yapardır. Ama batıl söylemezdir. Namaz kılarcan hiç sorma. Tehdil-i erkende imamdır. Teç başına kılarsan Allahu Ekber. Onu da Hazreti Ayşe bize anlatsın. Hasırın üzerinde ayağı yarılırdır, kanardır. Bir rüccette beş yüz okurdur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamdır. Cuma hutbasını kısa tutardır. Namazı uzun tutardır. Kısa dedin, yok bir gibi biziyet imamlar gibi. Yani en azından 10-15 dakika olur. Namazda da biraz uzun olurdu. Sebbihismarabbika yan Cuma surası yan Ghaşiye surası ikincide okurdu. Evet. Gülerüzlü şeref izzet efendilere mekanelerini gösterirdir. Fakirleri yanına yakın tutardır. Herkesin hakkını verirdir eline. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en güzel şekilde kim vasfetti onu? Hz. Ayşe validemiz. Dediler ya validemiz, Resulullah'ın ahlakına sıyırdı anlatır mısın bize? Dedi kâne hulukuhul Kur'an. Onun ahlakı Kur'an'ıydır dedi. Yani sanki bir Kur'an'ın canlısı yer üzerinde yürüyor. Tabi öyledir. Nedir allah Teala? وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولُ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Resulullah en güzel örnektir. Kur'an'ın örneğidir, canlısıdır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babam ve anam onun fadası olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakta, adepte, tavazide, bütün insaniyetin ne gerektirse hepsinde imamdır, örnektir. Evet, insanların öğren, öğretmenidir. İnsanlar ondan ne öğrendiler? Allah'ın istediği gibi örnek cennetlikleri öğrendiler. Çünkü Allah Teala bu dünyayı niye yaratmıştır? Kendi yanına as insanları seçti. Resulullah da oların örneğidir. Resulullah aynen zamanda dedir neydir? Ümmidir. La yekra'u ve la yektib. Ne okur mavası vardır ne yazması vardır. Çünkü neden? Bu da Allah'ın hikmeti yere? Okuma yazması olsaydı, diğerler bu Kur'an'ı kendinden yazdı, tehlif etti. Okuma yazması yoktur. 40 sene Araplar şahittiler, bu okuma yazması yoktur. Nereden getirdi bu Kur'an'ı? Okuma yazması yoktur. 13. Hüdaybide, Suhael bin Amur geldi, anlaşma yazıyorlar. Ali de, Ali'de Ali de anlaşmayı kaydediyor. Resulullah dedi yaz Muhammed Resulullah'tan Süheyl bin Amur'a dedi hayır ben senin Resulullah alsam niye senin karşısına çıkırım Süheyl dedi. Yaz Muhammed oğlu Abdullah'tan. O zaman Hazret Ali dedi sil Muhammed Resulullah'ı. Biliyorsunuz Hüdeybiyye'de Müslümanlar çok şey verdiler ama sonuç için. Hazreti Ali dedi vallahi dedi ya Resulullah ben silmem kusura bakma nasıl sileyim Resulullah'ı Allah'ın Resulü'sün. Nasıl diyor? Sil ya Ali. Karşı gelmek babından değil. Yani Allah'ın Resulü'nün anlıyor. Anlayış gösteriyor Resulullah da burada. Ya Ali sil. Baktı inat ediyor Ali. İnatlı da haktadır. Dedi nerededir Resulullah yazılıyor? Dediler burada. Parmağını getirdi koydu üzerine kendi parmağıyla mübarek elinden sildi. Nerede sildi bilmiyor. Ama ne siliyor bilmiyor. Ali'nin okuma yazması var. Orayı sil, sildi kendi mübarek eliyle midir? Resulullah sınavı. İşte Allah subhanehu teala bunu bize dünyayı aydınların aydınları kurtarması için göndermiştir. Bu bizim peygamberimizdir. Şimdi burada biz bitirdik inşallah kısaca. Önümüzdeki derste Resulullah'ın nübüvvet detayına gireceğiz. Nübüvvet detayına gireceğiz. Diğer peygamberlerden ne fark eder, neye inanmamız lazım? Ona inanırız. إن شاء الله يقولنا بقدر والحمد لله رب العالمين